Merhaba Zafer abi. Merhaba başkan. Merhaba Cem. Merhaba Dilek. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeğendirim Türkiye izleyicilerimiz için çok oldunuz değil mi? Ben? Evet. Değil. Evet akşamı bekliyordum. Tamam. Merhaba sevgili Yeğendirim Türkiye izleyicilerimiz. <gülüyor> <gülüyor> evet gerçekten bir senkronizasyon bozukluğu oldu. <gülüyor> Hemen kafanız karıştı. Bahaneye bir kafanızla karışmak için. Kafamızın karışması için ufak şeyler yeterli artık. Evet yaş geldi. Yaş geldi doğru. artık. Şimdi geçen hafta eleştiriler gelmiş. Ne diye? Benim videonun başından sonuna kadar hiç konuşmadığımı yazmışlar. Bir milat olsa gerek demişler. Arkadaşlar açıklıyorum ikisi beni azarladı. <gülüyor> Sus artık dedi yeter dedi. Vay <gülüyor> Ben size açıklayamadım geçen hafta ama böyle şeyler oldu. Ben de sustum küstüm onlara. Daha da hiç konuşmam dedim. Sonra çok yalvardık. Bütün hafta boyunca yalvardık dileğe. Gene yüce gönüllülüğüyle bizi bağışlayıp geldi sağ olsun. Açılışınızı yapar daha da konuşmam. <gülüyor> Beş senedir seyircinin istediğini yapmışsın. <gülüyor> Ondan sonra bir de tatava yapıyorsun başkan. Benim kalbimi kırmayın tamam mı? Tamam. Haklısın başkan. Af dedikleri için, ayaklarıma kapandıkları ve çiçeklerle kapılıma geldikleri için... Hı. Affediyorum. Büyüksün Başkan. Ne zaman olmuş abi bu olay? Oğlum, ben hatırlamıyorum mu? Olmuştu. <gülüyor> <gülüyor> başkan evet. diyorsun olmuştur. Ben Haklısın diyeceksin. <gülüyor> Haklısın diyeceksin. Giderim bak. Evet, bölümümüze devam ediyoruz. Bu hafta da artık Cem'in sevdiği karakterlerden biriyle daha çok hemhal olacağız. Evet. Kim o? Burada Meglin. Normalde, normalde helal sana. Çem, i̇şi kaptı ya birinci Çağ uzman artık. Beş yıl sonunda evet abi. <gülüyor> biraz geç anlıyorum ama anlıyorum işte. 5 yıl sonunda biraz. Coğrafya da uzman olduğu için isimler karıştı. İsim, <gülüyor> i̇sim ablası tek yok. İsim hafızası yoksa <gülüyor> evet. coğrafya birinci ne, çağ, coğrafya gibi çağdır? Gondor'un <gülüyor> neresine düşüyor? <gülüyor> Bana Gondor <'u> sırtımı aldım mı? <gülüyor> tamamdır. Orada yayılımını yaparsın. Yani de, Rohan'çı değilim. Gondor tarafını pek bilmem. Vay. Ruha Merkez pek de açılma zorunda. <gülüyor> <gülüyor> <Neydi> Edoras. <gülüyor> Miğver dibi arada. <gülüyor> Ahıra verdim mısırtım <gülüyor> her yeri bulurum. <gülüyor> evet artık bölümümüze başlayalım abi. Nerede kalmıştık? Megline girmiştik. Kralın kız kardeşinin ya da ablasının oğlu olduğunu söylemiştik. Meglin'in de bu tuğla idrilin düğününden hiç memnun olmadığı hatta kentteki tek memnun olmayan kişi olduğunu söylemiştik. Kendisinde bir şey var böyle Samur kürkü kullanıyor. Zaten kendisi de gondolin hanedanlarından Samur Hanedanı'nın reisi durumunda. Sıradan bir gondolinli değil zaten hani kralın soyundan da geldiği için önemli biri ve bir hanedan lideri. Ve taş ocağı işçiliğinde cevher bulmada, cevheri işlenmesinde, madencilikte falan çok yetkin birisi. Hatta bütün gondolin halkı arasındaki en yetkin insan olduğu söyleniyor. Zaten bu Samur Hanedanı'nın da çok büyük bir çoğunluğu bu dağlardaki madenlerle falan ilgilenen, onların çıkartılmasını, onların damarlarının bulunmasıyla ilgilenen bir hane. Yani onların spesifik görevi de hane olarak o çok esmer birisi. Şey dedikodusu var yani bunun damarlarının da orkanı da olabilir falan diye Dedikodu çıkartıyor halk. Pek sevmiyor halk meklini. Bu da pek halkı sevmiyor zaten. Çünkü çok şey böyle kendi halinde çok sessiz kibirli ve insanlarla böyle iyi diyaloglar kurmayan insanlara yardımcı olmayı sevmeyen kendi işinden başkasına pek müdahil olmayan falan birisi. Bir de tabi kralın kızına çok yangın. Millette herhalde onun muhabbetlerini falan da biliyorlar. İdril'i çok sevdikleri için de Meglin'e layık görmüyorlar. Biraz da oradan gıcıklar Meglin'e zaten. Ve çok önceden beri aslında dayısına yani kral Turgun'a ara ara kızıyla evlenmek istediğini söylüyor. Ama kral kızına danıştıktan sonra Fark ediyor ki kızın gönlü Magnin'de değil ve hiç Magnin'le evlenmek istemiyor. Bunu fark ediyor. Direkt net olarak olmasa da Magnin'in evlenme tekliflerini geri çeviriyor. Ve şeyde de şüpheleniyor. Diyor ki bu hani kızımı seviyor bir açıdan kabul. Ama hani aslında direkt kraliyetle bağlantı kurup konum olarak falan da yükseliyor olabilir. Yani bütün niyeti bir aşk evliliği değil. Aynı zamanda bir siyasi konuma falan da kazanmak istiyor diye düşündüğü için kızını vermiyor Magnin'e hiçbir zaman. Bunu şeyde de görmüştük ya. Hammerhand'da. Hem hem her de var tabii. Yani oradaki Frenkart, de bir aşk değil aslında normalde bir aşk hikayesi değil. Kızı istiyorlar. Kızı istiyor. Geç kız çok güzel hani ama sadece aşk değil en azından. Hani bir ilgisi vardı kız çok güzel diye ama asıl mesele ruhandan yani pay almak, Krallığı kendi hanesine getirmek. Buna bir taşta iki kuş derler abi. Yani, yani Farazon Farazon'un evliliği gibi. Hmm. Yoksa Miriel'e aşık olduğu için evlenmiyor Farazon'da. Ama krallık asasını alabilmek için kraliçeyle evli olması lazım. Erkeklere buradan bir şey vermen lazım aslında zaten. Evet. Evet. Yani anaınızı yani. babanızı siz seçemezsiniz ama, ama kayıp edenizi kayıp, edin. <gülüyor> edinizi, kayıp siz seçersiniz. Yani ona göre davranabilirsiniz arkadaşlar. İsteyen böyle davranabilir. <gülüyor> Bu İdril'e anlatılıyor biraz. İdril'e halk tarafından çok sevilen, çok takdir gören bir prenses. Sadece güzelliğin neşesi ya da insanlarla iyi ilişkiler kurması falan açısından değil. Aynı zamanda yaptığı halden hareketten falan hem cesareti hem de bilgeliği hissedilen bir prenses bu. Ve şeyden de pek hoşlanmıyor aslında. Böyle mecbur olarak kimi kraliyet toplantılarında ya da eruyu anma törenlerinde kraliyet temsilcisi olarak babasının yanında olsa da aslında çok da saraya bağlı değil. Şehrin sürekli hatta izinli olduğu bölgelerde dağlara kadar falan yürüyen, dolanan, oralarda tek başına gezer ve bunları yaparken de bir prenses gibi giyinmeyip öyle bir vakurluk falan gösterip çıplak ayaklarıyla bu işi yapan birisi. Sarayda da dışarıda da çıplak ayaklarıyla gezmeyi seviyor. Ve bastığı yerlerde bir parıltı oluştuğunu düşünüyor hat böyle. Ya da cidden bir parıltı oluşuyor belki de. O yüzden de ona gümüş ayaklı prenses diyorlar. Gümüş ayaklı idril diyorlar ona. Aynı ben. Evet sen biraz yok böyle Bana altın yerlere. diyorlar. Altına. <gülüyor> Altına ya. <gülüyor> Meglin çok öfkeli tabi Tuğur'un kendisini saf dışı bırakıp da ile evlenmesinden ve bir süre geçtikten sonra böyle halkın da büyük bir memnuniyetle coşkuyla karşıladığı zaten Tuğur ve İdril'in ve Turgon'un büyük bir memnuniyetle karşıladığı ilk çocukları olan Örendil dünyaya geliyor ama Örendil böyle kendi ışığıyla parlaklığıyla geliyor zaten hatta öyle mavi gözleri var ki diyorlar ki bunun gözleri manvenin safir bastonunun mavisinden bile daha mavi. Mami'nin safir rengi mavisinden bile daha mavi. Teni beyaz ama öyle bir beyaz ki artık o beyaz parlıyor. ışıltılı bir beyaz falan. Böyle kutsanmış bir çocuk gibi dünyaya geliyor. Adına Örendil diyorlar. Bu ilk hikayelerde tam bir kararını veremediği için. Tolkien yarı gizem bırakıyor. Diyor ki çok eski zamanlarda kullanılan gondolin lehçelerinden birisinde. Çok değişik çok yüce anlamlara gelen bir isim olduğu da söyleniyor diyor. Ama daha sonra Örendil ismini zaten sabitleyecek. Bir de zaten şey böyle Anglo-Sakson eski bir şiirinde Örendil bir denizci zaten. Öyle bir isim de var. Bu direktor gelinde uydurduğu bir isim değil. Yani eski İngiliz ismi, Anglo-Sakson isimlerinden birinde var Örendil diye. Nereden hatırlar filmi izleyenler? Şeyden hatırlar. Sana Örendil'in ışığı şey ne diyor? İşini veriyorum. Örendil çok çok önemli olacak. En sevdiğiniz yani. yıldız. Evet. Örendil çok önemli. Sinmar'ın sahibi olacak yani. Yerliğinde Sinmar'ın yani. sahibi olacak. bir Benfor yar olmamış eşya Örendil. Son derece güzel bir bebek işte. Teniydi, gözünün rengiydi, hızla büyümesiydi, zekasıydı bilmem ne falan. Her şeyiyle çok güzel. Halkın sevgilisi zaten doğduğundan beri. Annesinin, babasının, dedesinin bir tanesi falan. Ama çocuğun olmasıyla beraber Meg'nin daha da büyük kıskançlığa düşüyor. sonra ve krala çok tepkili bir hale geliyor. Zaten böyle Noldoli tarafından daha iki bölüm önce anlatmıştık ya korkuyorlar artık bu gondoline yaklaşmışlar. Orada Noldoli bunu terk ediyordu. Sadece Voron ve geri dönüyordu. O zamandan çok uzun bir zaman geçmemiş. Ama şeyin aklına düşmeye başlıyor çocuğu doğduktan sonra. Orada Noldoli tarafından terk edildim. Voron'la geldi. Onun sayesinde buraları bildim bilmem ne falan diye. Ve diyor ki niye ben seçildim falan diye de böyle kendini sorguluyor. Diyor, tuvar ne ediyor bir elf değil daha güçlü bir canlı değil daha uzun ömürlü bir canlı değil de neden ben seçildim falan ve Melkor'un oralardaki casuslar bir insanın oralarda dolandığını ve birden gözden kaybolduğunu Melko'ya da bildirince Melko aslında normal şartlarda insan soyunu hiç umursamayan birisi çünkü diyor yani insanlar çok kısa ömürlü anormal güçlü değiller zaten bir krallıkları falan da yok göz ardı edilebilir bir ırk olarak görüyor insanları normalde hiç umursamıyor ben bunları çerez niyetine ha, çerez niyetine ama işte Ulmo'da Melko'nun insanları çok sallamadığını bildiği için Ulmo'da bilinçli olarak ne elflerden ne de bir mayadan faydalanıyor bu gondolini yolunu bulmasına diyor ki en gözden kaçabilecek şey ne? İnsan ırkı. İnsan ırkının en akıllılarından, en iyilerinden birisi kim? Tuor. O zaman Tuor'un üstüne ben zarımı atayım onun gondolini bulmasına tercih edeyim. Böylece da uyanana kadar o gondolini bulabilir diye düşünüyor. Burada da Ulmo'nun zekası ya da doğru seçime aklımıza geliyor. Burada aslında yüzüğü taşımak için en gözden kaçabilecek en denklemde olmayan kimsenin bu işler için umursamayacağı hobbitlerin seçilmesi gibi. En denklemden uzak kimse onu seçerse onun gözden kaçıp görevi başarıya ulaştırma ihtimali daha da artıyor. Gene burada Türkiye'nin ebedi döngülerinden birini görüyoruz. Hobbitler yerine de burada insan ırkı yerine geçiyor. Yalnız bu insanın bir an hani bir insan vardı burada birileri buna mimandarlık yapıyordu harflerden falan işte izini kaybediyordu ettik sonra izin tamamen kaybettik falan diye bölgeden haberler gelince Melkor'a Melkor işkilleniyor. Melkor da çok yüce akıllı bir varlık olduğu için ve şey diyor yani bu işte bir terslik var yani bir insana böyle ne olduğunu yardım etmesi ona yol göstermesi falan bir değişiklik var bu işte diye. Bölgedeki casuslarını arttırmak ve her şeyi gözlemlemek artık bu bahseder insanı da mümkünse buldurmak istiyor. O yüzden Agbant'a en iyi gözcülerini bütün türlerden iyi gözcülerini falan davet ediyor. Binler Belki on binlerce Melkor'un yaratığı Agmant'ta toplanıyor. Bunlar arasında şekil itibariyle de biraz kediye benzeyen, kedi kadar kıvrak, hızlı ve iyi avcı olan gözleri yeşil ya da sarı renkli orklar var tabii en başta en yüksek sayıda elemanı. Onun haricinde böyle mesafe tanımaksızın her yere gidebilen, dehlizlerde dolanabilen ya da yüksek zirvelere çıkabilen, en ufak deliği, kovuğu bile araştırabilen ve kulakları çok iyi duyabilen yılanlar geliyor görev almak için. ilanları emir veriyor oraları gözlemleyin diye. Sonra aralarında kurtları görevlendi O bölgede Melko'ya çalışan kurtlar var. Ve böyle acayip bir vahşetle dolmuş çok yırtıcı köpekler var gene Melko'nun hizmetinde. Köpekler de gerek gözleriyle gerekse kulaklarıyla çok hassas oldukları için her şeyi hissedebiliyorlar ve her şeyin peşine düşebiliyorlar. Ondan başka da sansarlar var. Baykuşlar var. Baykuşlar zaten gecede görebildikleri için gündüz görev yapmasalar bile gece olayları izlemek, oraları kolaçan etmek için çok ideal canlılar. Zaten çok iyi bir görüş gücüne sahipler. Sansarlar falan da böyle bir nesil önceden oradan birisi yürümüş. Oradan geçen insan kokusunu falan bile duyabiliyorlar. Oh. çok özel bir koku duyusuna falan sahipler. Aynı zamanda fareler, sıçanlar, bizim burada adını bilmediğimiz başka kemirgenler falan da görevlendiriyor. Hepsi Demir Saray'da toplanıyor. Demir Saray'da Agbant demek zaten. Agbant da topluyor. Ve diyor ki bütün o bölgeyi santim santim gözleyeceksiniz ve ara Oradan bir geçiş oldu. Bir insan geçti orada. Onu bulmanızı istiyorum ve bölgedeki her şeyden de haberdar olmak istiyorum. Sadece elflerin hareketleri ya da elflerin yeri değil. Orada insanlar falan da görünüyorsa bana onların da haberini vereceksiniz diyor. Ve bütün bu canavarlarla, hayvanlarla, orklarla yapılan araştırma çok çok uzun bir süre devam ediyor zaten. Yıllar Tam sağa boyunca. presa Tam sağa Pires. Bütün o bölgeyi kolaçan etmeye başlıyorlar. Bu sırada da Tuğr Mutlu Mesut çocuğu da doğmuş. Gondolin'de hayatına devam ediyor. Ve hayatına devam etti. sürece de Erflerden sürekli yeni yeni şeyler öğrenerek Bilgisini görgüsünü daha da ilerletiyor. ama içinde de bir Sıkıntı var yani bir terslik Varmış gibi de geliyor gitgide Belki de çocuğu olduğu için çocuğu için de Çok korkmaya başlıyor bize ul mu Bura yok olacak dediğine göre benim dediğim yapmasanız hani hep <gülüyor> diyoruz ya Biz de kendi aralarına bizden geçti de Gençler başını çaresine baksın o da Hani ben atlattım artık diye düşünüyordur da Çocuk ne olacak diye düşünüyordur yani Öyle de bir korkusu var karısı için de korku tabi Tuğur da çok genç aslında. orada öyle, Tuğur da öyle. Çok genç ölüyorlar ama çok dolu bir hayatları var ikisinin de acayip büyük bir hayatları var. Ya bir şey diyeceğim ya böyle internette şey videoları var ya neden erkekler az yaşar videoları. Hı -hı. Yemin ediyorum Tolkien'in evreninde de öyle ya. <gülüyor> Kadınlar bak hep, Evet yani kadınlar bak ne güzel. Uzun uzun yaşamış bir evim var. Artistik bir hareket yapan. O da O da ölüyordu zaten neredeyse. Ölüyordu ama bir İyi tane yaptı. hareket yapmış. Namı ömrü boyu sürüyor bak. Erkekler öyle mi? Ona da dal, buna da dal. Erkek bir kazmanlık var yani. Ya onlar dursa öbür namusuzdurmuyor yani. Çağ tehlikeli. Yapışık pişik. Şey Kafa çalışmıyor ki ya. ya. <gülüyor> bırakmış bırakmışsınız. <gülüyor> Bütün bu gözlemler bilmem neler falan yoğunlaşınca aslında direkt olarak öğrendiğiyle erişilemiyor. Ya da gondolin bulunamıyor elbette. Ama oradaki bütün trafiği falan gözetleyebildikleri için Melkor'a bayağı yararlı bilgiler gidiyor. Dağılmış Noldor nerelerdedir onu bilebiliyor. Oralarda bir hareket var mı yok mu onu öğrenebiliyor artık. Pek çok yararlı bilgi Melko'ya havadisler gönderiliyor. Ve o bölge hakkında bayağı derin bilgilere sahip olmaya başlıyor. Artık oralarda öyle bir dolanmaya o kadar çemberi araltmaya başlıyorlar ki bu Vorome'yle Tuor'un girdikleri kaçış yolu denilen yerin oralara kadar geliyor. Melko'nun casusları falan ve çevrede de hani gondolini arayan, bulmak isteyen Nolda'ya falan rastlayınca onları da yakalıyorlar uzun süre işkence edip yer yordam öğrenmeye çalışıyorlar. Nerede olabilir onu öğrenmeye çalışıyorlar. Zaten onlar da bilmiyorlar, yerini gösteremiyorlar ama özellikle zayıf karakterli daha korkak ya da ne bileyim kaybedecek daha çok şeyi olan Nolda halkından birileri şeyi fark ediyor. Ka Kaçış yolunun kapısını. Çünkü Melko'nun yaratıkları ne kadar muhteşem olursa olsun orada öyle bir büyü var ki o kaçış yolunun girişini zaten bir noldu olmadı mı görmesi mümkün değil. Zaten bizim Thor'dan göremiyor yanında Warren olmasa. Yalnız o bayağı demiştik ya anlatırken 3-5 gün yürüyorlar içinde falan diye. Onlar bütün koridoru geçmeye cesaret edemiyorlar zaten Melko'nun casusları. Yalnız oralarda bulunuyorlar ve eskaza orayı bulan birileri falan olursa da öldürülüyorlar yolda Melko'nun adamları tarafından yaratıkları tarafından. Yani baya artık şehrin mahrumiyeti büyük tehlike altına girmiş oluyor. Çünkü o kaçış yolu tamamlayıp da çıksalar uzakta gondolin kentini görebilirler durumuna geliyorlar. Yalnız tabii sadece o geçiş yolu da değil. Bu geçiş yolunun içindeki kimi korumalı büyüler de var. İşte askerler sürekli olabildiğince de kontrol ediyor falan. Acayip tedbir var. Bir de artık kızının evlenmesi, torununun olması, vaktin yani yılların geçiyor olmasıyla falan biraz daha tedbir arttırıyor, Biraz daha ciddiyeti arttırmaya çalışıyor kral. Bir de bu gondolinliler oklarıyla çok meşhurlar. Yani müthiş okçular bunlar. Hatta standart bir gondolin okçusunun attığı ok en iyi insanın attığı okun yedi katı falan uzağa gidiyor. Ve isabetli e, bir şekilde. Yani bunlar okçularıyla çok iyi. Bu ne işe yarıyor? Gökyüzünde işte baypuşlar ne bileyim kartallar bilmem ne ama kötü niyetli canlılar olarak gezip oralarda fazladan turmur atmaya başlayınca bunlar çok uzaktaki yaratıkları ...bile öldürüp... ...yapıştır balistik olan. oku... <gülüyor> şey yapamıyorlar. Yani geri haber veremiyorlar. O türde bir korunması var. O yüzden Gondol'ün okçuları hikayesi şehrin gizliliği koruması açısından da gayet önemli. Öğrencil daha bir yaşını doldurmuş olduğu dönemlerde falan iyice Melkor'un casusları falan artık burada bir şeyler var fikrine sahip olup oradaki araştırmaları falan arttırıyorlar. Kendi eleman sayılarını da arttırıyorlar falan ve artık çevrede çok fazla Melkor'un yaratıklarının dolandığı bilgisi elbette ki krala da ulaştırıyor. Yani hiç görmediğimiz yoğunlukta düşman hareketleri var burada hikayesi. Turgon'un da yüreği daralıyor çünkü bana diyor Tuo bu şehri hani sonsuza kadar koruyamayacağını söylemişti. Ulmo'nun söylediğini bana iletmişti falan. Daralmaya başlıyor artık. Lan şey yaklaşıyor diyor yani bir kötülük yaklaşıyor falan. Ve şey diyor artık buradan hani gidemeyeceğime göre yani öyle bir kararım olmadığına göre o zaman diyor savunma tedbirlerini abartalım. Nasıl savunma tedbirlerini abartıyor? Önceden işte küçük bir birlik her yerde dolanıyorken şimdi 3 katı 5 katı fazla sayıda asker görevlendiriyor. İşte arkadaki dağlardaki gözetleme kulelerine, işaret kulelerine falan daha fazla sayıda asker gönderiyor. Şehrin değişik yerlerine mancınıklar kurduruyor. Yanına taşlar, kızgın yağlar işte ne binim zarar verecek mühimmat falan hepsi yerleştiriliyor falan. Kenti komple dış çevresiyle ve iç çevresiyle baya mükemmel savunulacak bir hale getiriyor. Bu çalışmalar sürekli devam ediyor ve sürekli kentin içinde de korunma tedbirleri öyle ki devam balistalar yapılıyor. Mesela kentteki yüksekliklerin oraya ki gelen düşmanı rahatlıkla oralardan balist atışlarıyla falan geri püskürtebiliriz diye. Bu sırada da Tuor'un da içi rahat etmiyor. Çünkü Tuor'da bu savunma tedbirlerinin çok artması, kapılardaki Melko'nun askerlerinin falan çok fazla gözüküyor olmasıyla diyor ki acaba kalmakla hata mı ettik? Çünkü Ulmo bize haber vermişti. Benim ağzımdan söylemişti zaten. Ama buraya gelmesem de İdril'le tanışamayacaktım. Oğlum olmayacaktı. Ve artık bu işler buraya geldikten sonra bırakıp da gidemez Kral kızını alıp bir yere gidemez zaten yani. O yüzden karamsarlaşıyor falan. Normalde İdril berrak görüşüyle, neşesiyle falan. Kocasının tabii moralin falan çok düzeltebilen bir kadın. Ama İdril'de de zamanla böyle bir düşünceli hal, vesveseli bir hal gelişiyor. Daralmaya falan başlıyor. olan diyor yani bu iş iyiye gitmiyor İdril'de. O da kendi öngörüsüyle falan bu işlerin doğru düzgün bir yere gitmediğinin farkında. İdril zaten şöyle tarif ediliyor burada elfler ve insanların yüreğini bürümüş olan kasveti delip geçen ve geleceğe dair kapıldıkları endişeleri dağıtan tılsımlı bir irade gücüne sahipti. Yani umut veren karanlığı dağıtan ve geleceği öngörebilen elf özelliklerine sahip. Ve şey de diyor burada gene Tolkien, Erdalya zaten çok zeki bir ırk. Çok akıllı çok becerikli bir ırk ama İdril kendi ırkının ötesinde bir zekaya kendi ırkının ötesinde bir soğukkanlılığa ve olaylar analiz etme gücüne de sahip. Yani İdril sıradan sadece güzel bir prenses meselesi de değil. Çok akıllı bir kadın. İdil. Aynı direk Aynı dilek. Bundan sonra dileye ilgili diyelim. İdil gümüş ayak dilek altın Altın ayağın karşılığını bulalım bari. <gülüyor> <Altın> <gülüyor> <ayağı>. <gülüyor> Sen bulursun abi. Lorienli bir şey. Lorlu bir şeydir o evet. altın yani. Ve Tuğra şey diyor artık. Kocasını uyarıyor. Diyor ki. Ama İdil konuşuyor. Ha, İdil Biraz konuşuyor. yumuşak Yok daha neler. <gülüyor> o, o, o, kadar, o kadar kırılıp dökülemez. <gülüyor> Denerip komik olur sadece. Geçmez karşıya sadece komik olur. Ben şey sesini yapıyordum. Goblinlerin, goblinlerin sesini, yapıyordum, sesini yapıyordum. Kapağı uzun falan diye. <gülüyor> o çok güzel. Yani. Senin lehçen çok başarılı da o yüzden başkanım. <gülüyor> Yörüklükten yörü... o da. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyeceklerime kulak ver sevgili kocam Meglin'den ötürü içime bir kuşku oturuyor Bunun hangi yolla ve ne zaman gerçekleşeceğini öngöremiyorum Fakat korkarım ki onun davranışları bu güzelim diyara felaket getirecek Attığımız her adım ve yaptığımız hazırlıklar hakkında o ne biliyorsa Düşmanın da bir şekilde bundan haberdar olduğu Ve bu sayede herhangi bir önlem almaya ihmal ettiğimiz bir noktadan bizi vurup Gafil avlamak üzere plan kurduğu hissine kapılıyorum Hatta rüyalarımdan birinde Maggie'nin bir gece vakti bir çeşit ocak yaktığını ve habersizce yanımıza sokulup öğrendiliği kaçırarak önce biricik bebeğimize ardından da seni ve beni bu ocağın alevleri arasına attığını gördüm. Bebeğimizi kaybetmenin acısı rüyamda bile o kadar derindi ki bizi ateşe atması karşısında direnç gösteremiyordum. Zor karısını dinleyince şey diye cevap veriyor. Aslında diyor ben de senin gibi diyor bu Meglin'den koşlanamıyorum bir türlü. Bana da iyi birisi gibi gelmiyor. Hep tehlikeli birisi gibi geliyor. Ama diyor elimizde bu kente zarar vereceğini krala söyleyip de ispatlayacak bir durumumuz yok. Artı diyor kralın da öz yeğeni bu. Hani öyle durduk yere arkasından da konuşup dedikoduyla falan bilmem neyle de ayağını kaydıramayız zaten bu bize yakışmaz. Öyle bir hmm. şey yapmayız. Burada diyor yapabileceğimiz tek şey bir Meglin'in bizim düşündüğümüz gibi kötü biri olmamasını dilemek. iki gözlemlemek yani Meglin ne yapıyor, ne ediyor, nasıl davranıyor bir falsosu oluyor mu, olmuyor mu onları gözlemlemekten de yapabileceğimiz elimizden gelen de başka bir şey yok diyor. Yine de şöyle dedi İdril o halde sana tavsiyem şudur onlar arasındayken sergilediği kibir ve kendini beğenmişlikten ötürü Meglin'den soyarak ona karşı tüm samimiyetini yitirmiş kazıcıları ve taş ocağı işçilerini gizlice etrafına topla. Bunlar içinden çevre tepelerde yürüyüşe çıktığı sıralar kendisine fark ettirmeden ...Meglin'i göz hapsinde tutacak güvenilir kişiler seçmelisin. Yine de ben sır saklayacağından şüphe duymadığın adamların çoğu ile... ...önceden kararlaştırıp gözden ırak şekilde bir araya gelmende... ...ve onların da katkısıyla her ne kadar bu girişim fazlaca temkin gerektirecek... ...ve mecburen ağır bir hızla işleyecek olsa da... ...buradan bu tepenin kayaları altına kurulmuş olan evinden başlayıp... ...vadinin çok aşağı kesinlerinde yeniden gün ışığıyla buluşacak... Gizli bir kaçış rotası tasarlamanda fayda görüyorum. Söz konusu güzergah kaçış yoluna yönelmemeli. Çünkü içimden bir ses bunun güvenli bir seçenek olmadığını söylüyor. Dağların güney kanadı üzerindeki kartalların yarığı adıyla bilinen uzak geçit bile ona yedir. Bu güzergah ovanın altında ne kadar uzaklara erişirse zannımca o kadar iyi olur. Ama işin püf noktası... Seçilmiş pek azı dışında bu meşgal eden hiç kimsenin haberdar olmaması. Bu taş ve kaya üzerine konulmuş kent, Gondolin kenti inanılmaz sert bir zemine sahip. Yani çok güçlü, çok kuvvetli kayalara sahip ve hani noldu olmasa bir başkası orada bir medeniyet falan kurması, o taşları şekillendirmesi falan da çok olası değil diyorlar. Çünkü noldu hakikaten bu taş işçiliğinde falan böyle devrin en büyükleri, en güçlüleri, en yetkinleri ırk olarak. Ama buna rağmen Tuğur diyor ki yani bu iş diyor çok zor bir iş diyor. Çünkü buranın diyor altı diyor aman gıvaret tepesinin tavanını oluşturan taşlar diyor öyle hemen kazılacak oradan bir yol açılacak bilmem ne bir mağara yapılacak gibi değil. Anormal sertlikte demir kadar sert. Tumladan Vadisi'nin diyor taş zemini de öyle ki diyor sanki demirle taş birleşmiş onu kazanda kaynatmışsın öyle bir sertlikte. Şimdi diyor bunu diyor yapmak için zaten bir belli bir çaba çok büyük bir güç gerektiriyor. Hani bir erf gücü gerektiriyor. De ki ayarladık bu zahmete Göze aldık ama diyor bunu kimseye haber vermeden yapmamız çok zor. Yani i̇lla bunun kokusu çıkar. Çünkü hmm. çok sayıda insan bir de diyor normal günlük işlerinden bunları yapmak için vakit ayıracaklar. O zaman o günlük işleri yapmadıkları için bunlar ne yapıyor denilecek. Bu diyor çok zor bir iş. Olay bir iş değil. Yediril diyor hani dediğin şeyleri diyor benim de. Aklım yatıyor senin dediğin gibi olması bana da doğru gibi geliyor ama bu işler diyor aylar hatta yıllar süre ve yıllarca bir şeyi gizli tutmamız çok mümkün değil. İdril ise şöyle devam etti. Doğru bir noktaya değindin değinmesine ancak benim tavsiyem bu ve üzerinde düşünmek için halen yeterince zaman var. Şey diyor Tuğur'da yerinde öğütler verdin diyor muhtemelen diyor ben senin yani bu yerinde verdiği öğütlerin tam arka planı tam ne demek istediğini anlayamamış olabilir. Tamamıyla bu dediklerini idrak etmiş olmayabilirim ama yani senin bilgeliğine, zekana, öngörüne güvendiğim için senin dediğin gibi davranacağım. Bu yolu yapmaya başlayacağız. Bu yolu senin dediğin şekilde halletmeye, gizli bir şekilde bu işi bitirmeye çalışacağız hanımcılık kazanır. Hanımcılık kazanır. Doğru. Hanımcılık elbette ki kazanır. Sonra tarihin cilvesine bir bakın ki tam bu konuşmalar, aralar bilmem neler belki belli bir süre sonra falan bu işler başladıktan sonra Meglin gene ocaklarda işlenecek madenler aramaya falan dağlara çıkıyor. Gondolin'in dağlarına falan çıkıyor. O tepelerde keşif gezisi yaparken ve bir başına bu işlerle uğraşırken ki onun da Tuğur gibi tek başına dağlarda dolaşma uyu var seviyor böyle yalnız kalmayı falan o taraflarda dolanan bir grubu bunun eline düşüyor ve onlar bunun bir elf olduğu anlaşıldığı için direk öldürmektense ona korkunç işkenceler, eziyetler yapmaya başlıyorlar. Meglin'in, Melko'nun güçlerinin eline düşmesi de bu tesadüf sonucu oluyor ve bu hafta da burada bitiyor. Ötecek seninki. Havada karada. Havada karada. <gülüyor> bu bölümü de bitirdik. Az kaldı. Bu da bitiyor. Bu da bitiyor. Vallahi bu da bitiyor. Yakında bir de quiz yaparız. Buraya kadar anlattı Zafer abim boşuna mı anlattı evet. bakalım öğrendik mi? İgondolin quizi. İgondolin şart. Aynen ara quiz bir de finalde quiz yaparız. O zaman bölümü kapatalım. Teşekkür ederiz Zafer abi. Teşekkür ederiz Cem. Teşekkür ederiz sevgili izleyicilerimiz. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Yorumlarınızı da yazın. Bu serimizin az ama öz izleyicisi olduğuna inanıyoruz. Hepsi sağ olsun destekliyorlar. O yüzden full beğeni. Full beğeni çakın arkadaşlar. 10.000 izlenme 10.000 beğeni devam Hı, edelim böyle evet. Ya da 20.000 izlenme neyse. O şekilde devam edelim. O zaman yeni bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.